1103 numaralı konu, Hazreti Peygamber cennet ve cehennemden bahsettiklerinde sahabelerin bunları görür gibi olmaları, Hanzale el-Katip el Hüseydi şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberin huzurunda bulunduğumuz bir gün o bizlere cennet ve cehennemden bahsetti, öyle ki bu ikisini görür gibi oluyorduk, ancak oradan çıkıp çoluk çocuğumun yanına geldiğimde onlarla eskisi gibi gülüp oynamaya ve şakalaşmaya başladım, Sonra da Hazreti Peygamber'in yanındayken içinde bulunduğum hali hatırladım ve kendimden şüpheye düşerek Hazreti Peygamber'e gitmek üzere evden çıktım, yolda Ebu Bekir'le karşılaştım ve ona, ey Ebu Bekir, galiba ben münafık oldum, dedim, onun, bunu da nereden çıkarıyorsun, demesi üzerine de şunları söyledim, Hazreti Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler, o sırada biz onları gözlerimizle görür gibi oluyorduk, onun huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına döndüğümüzde yine eskisi gibi gülüp oynamaya başladık. Ebu Bekir ise, biz hepimiz böyle yapıyoruz, dedi. Böylece gelip hadiseyi kendisine anlattığımda Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Ey Hanzale, eğer aile efradınızın yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi, İnsanın bir hali diğer haline uymaz.